Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Türkiye Diyanet Vakfı Kagem Ankara'daki arkadaşlarımızın hocalarımızın talebi üzerine hazırladığımız Kur'an-ı Kerim'de insan ilişkileri seminerlerinin seminer demeyelim sohbetlerinin efendim ahiret inancının ilişkilerimizi nasıl yönlendireceği nasıl o ilişkilerin temelinde oturduğu bölümündeyiz genelde işte başlığımızdan da biliyorsunuz biz ayetler üzerinden gitmeye çalışıyoruz sebebini daha önce açıklamıştım çünkü hadisler baştan sona binlerce hadis gerçekten sadece belki de ilişkilerimizi anlatıyor Efendimizin hayatındaki işte en yakınlarından aile fertlerinden kadınlarla ilişkileri çocuklarla, yaşlılarla, komşularıyla gayrimüslimlerle ilişkileri diplomatik ilişkileri siyasi ilişkileri, askeri ilişkileri baştan sona yani hadis ve siyer kitapları bir seçim ve tercih yapamayacağınız kadar yoğun bir şekilde e, Efendimizin hayatı bize insanlarla ilişkilerimizi nasıl yönlendireceğimiz konusunda prensipler sunuyor. E, bu açıdan size hararetle tavsiye ediyorum. Bize de fakülte yıllarında bir hocamızın tavsiyesiydi. E, aynı şeyi ben de size söyleyeyim. Masanızın üzerinden bir Kur'an meali, bir siyer ve bir hadis kitabı hiçbir zaman eksik olmamalı. Hayatınız boyunca birini bitirip diğerine başlamalısınız. Ve her gün onlardan birer bölüm mutlaka okumalısınız. İşte şu anda çok büyük kolaylıklar var. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı hadislerle İslam e, ansiklopedisine online ulaşabiliyorsunuz. E, bir konu orada aradığınızda 3-5 sayfa içerisinde Efendimizin okundaki yaklaşımını e, bir düz yazı içerisinde pek çok e, örnek zikredilerek e, okuyabiliyorsunuz. Çok anlaşılır bir dille ve müdellel bir şekilde yani her birinin kaynakları gösterilerek. Dolayısıyla bu konuda gerçekten çok büyük imkanlara sahibiz. Yeter ki kendi hayatımızı ona göre planlamayı tercih edelim. Şimdi bugün anlatacağımız bölüme yani insan ilişkilerini yönlendirmede ahiret inancının nasıl bir rolü olduğuna bir hadisi şerifi örnek vererek size başlamak istiyorum. Efend e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim'de geçen bu hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Men neffese an müminin kurbeten min kurabi dünya dünya Allahu anhu kurbeten min Kurabi bi yevmil kıyame. Kim bir müminin dünyaya dair bir sıkıntısını giderirse, dünya işlerinden bir sıkıntısını, bir problemini çözmekte ona yardımcı olursa, ona nefes aldırırsa, Allah da ona yevmi kıyametin sıkıntılarından bir sıkıntıyı gidermeye yardımcı olur. Giderir yani. Devam ediyor hadis-i şerif. "Ve men yessara ala mu'sirin, yessarallahu alayhi fid-dünyâ vel Kim bir zorluk anında bir zorluğa uğramış birine bir kolaylık gösterirse, işte faraza borcunu ödeyemiyor, ne bileyim, işte evlenmek istiyor evlenemiyor bunalmış herhangi bir konuda işte akademik çalışmaları olabilir herhangi bir şey olabilir bir insan ilişkisinde tıkanmış olabilir herhangi bir konuda bir zorluğa düşer olmuş kişiye bir kolaylık bir çıkış gösterirse yeserallahu aleyhi fi dünyaval Allah da ona dünya ve ahirette zorluk anında kolaylıklar gösterir ve men setera musliman her kim bir Müslümanın bir ayıbını örterse bir kusurunu örterse Saterahhullahu fi dünya ve ahhra Allah da onun dünyada ve ahirette ayıplarını örter Vallahu fi Av ile Abdi makanel abddü fi aynı ahi kul kardeşinin yardımında Olduğu sürece Allah da kulun yardımındadır. Devam ediyor hadis-i şerif. Uzunca bir hadis-i şerif. Şimdi şu ana kadar söylediklerimizden ne anladınız? Yani ve bu, buna benzer o kadar çok hadis-i şerif var ki. Ben e, bu kısa sürede sadece bir tanesini size aktardım. Benim acizane anladığım şu arkadaşlar. Bu ve benzeri Efendimizin e, sözlerinden anladığım. E, kıyamet gününde Allah Teala'nın size nasıl davranmasını istiyorsanız sizin bugün onun kullarına öyle davranmanız gerekiyor bana sorarsanız bir inanan bir mümin başka hiçbir şey bilmese sadece bu prensibe yapışsa bütün ilişkileri bambaşka bir düzeye bambaşka bir boyuta taşınır arkadaşlar çünkü bir önceki videoda da anlattığım gibi biz insanlarla ilişkilerimizde o insanların rızasını, onayını, sevgisini takdirini vesaire kazanmaya uğraşmıyoruz biz Allah'ın rızasını kazanmaya uğraşıyoruz ve e, bilhassa ahirette ama dünyada da olursa tabii ki ali yülerler rabbena atina fi'dunya haseneten ve fil ahireti haseneten o zaman düzeltelim hem dünyada hem ahirette ama özellikle ahirette Rabbimizin bize kolaylık göstermesini bizi affetmesini bize yardım etmesini bizi kendi halimize terk etmemesini istiyoruz inanmak bu demektir yani ve allah Teala bize öyle öğretiyor ki, diyor ki yani bu işte senin başkalarına nasıl davrandığına bağlı büyük ölçüde. Öncelikle Rabbimizle ilişkimize sonra da diğer insanlarla ilişkimize bağlı. Dolayısıyla böyle baktığınızda artık buradan sonra işte bana bunu nasıl yapar, ben onu yaptığını asla unutamıyorum, asla ben onu affedemem, kalbimden silemem vesaire gibi çok ben merkezli yani egosantrik bakış açılarından kurtulmuş oluyoruz. E, tabii bu bir, böyle 5-10 dakikalık bir sohbet dinleyerek olabilecek bir şey değil. Üzerinde yoğunlaşmamız lazım ve okuduğumuz ayet ve hadislere bu pencereden bakmamız lazım. Yani mesela işte af örneğini verdiğim için söyleyeyim. E, İf Kadisesi'nin anlatıldığı bölümde e, Nur Suresi'nde ee, sanırım 22. ayet-i kerimede e, bir ifade var o beni çok etkiler e, diyor ki e, işte affetmelisiniz e, sizinle beraber iman etmiş hicret etmiş sizinle beraber e, yaşayan bu Müslüman kardeşleriniz bunlar ama Hazreti Ayşe'ye de iftira atmışlar bir taraftan yani karışmışlar münafıklar başlattı fakat Müslümanlardan da karışanlar oldu işte Hazreti Ebu Bekir'in bir akrabası var mesela örnek olarak anlatılan onları affetmelisiniz diyor ayet. Sonra bakın bir cümle var. Diyor ki Ela ne en yafir Allahu lekum. Allah dikkat edin. Hey, ne yapıyorsunuz siz diyor. Allah'ın seni affetmesini sen istemiyor musun diyor? yani şimdi bakın Allah inancı perspektifinden baktığınızda, ahiret inancı perspektifinden baktığınızda size yapılan bir hata ne kadar basitleşiyor birden. Çünkü siz diyorsunuz ki bu sefer bunları okuyan kişi bir kişi olarak diyorsunuz ki yani ben Allah'a kaç tane hata yaptım Allah'a karşı. Ne kadar eksiğim var ve Allah'ın beni affetmesini istiyorum. Yani eğer Allah'ın beni affetmesi benim şu insanı affetmeme bağlıysa tamam ya affettim gitti diyorsunuz. Bilmem anlatabildim mi yani e, Allah inancının, ahiret inancının Böyle çok klişeleşmiş ve zihnin bir tarafına atılmış ancak birisi sorduğu zaman evet Allah'a inanıyoruz ahirete inanıyoruz deyip oradan böyle çıkarılan bir hani kilerde sandık odasında kalmış bir inanç gibi düşünmeyin son derece fonksiyonel yani onu işte gözünüze taktığınız bir gözlük gibi düşüneceksiniz paradigma deniyor buna yani paradigmanız ne olacak Allah var ben onun kuluyum onun rızası benim birinci hedefim ve Allah'ın rızasını kazanmak için ne gerekiyor yani şimdi ben anneme nasıl davranmam gerekiyor işte eşime nasıl davranmam gerekiyor çocuklarıma nasıl davranmam gerekiyor beraber çalıştığım insanlara nasıl davranmam gerekiyor Allah neyden hoşnut yani ben ne yaparsam Allah hoşnut sıra bunu öğrenmeye geliyor eğer o paradigma Mayla bakarsanız ve tık tık tık tık hepsini yapabiliyorsunuz çünkü e, insanlar için yapmadığınızdan bunları yani mesela birini affetmek o kişi için yaptığınız bir şey değil artık Allah için yaptığınız bir şey İşte bir yerde sabretmek kendini tutmak her aklına geleni söylememek efendim e, hakaret amiz konuşmamak mesela o kişiler için yaptığınız dolayısıyla o kişiler için yaptığınız bir şey olmadığından kendinizi ezik de hissetmiyorsunuz ifade edebilmişimdir inşallah. Çünkü siz onu Allah için yapıyorsunuz. Harisel Muhasibi er-riayede bir şey söylüyor. E, Valla koca kitaptan bir tek bu aklımda kaldı. Ama inanın bütün hayatımızı etkileyecek bir şey. Zaten her kitaptan bir cümledir. Yani kültür dediğimiz şey de budur. Ee, diyor ki Harisel Muhasibi ihlası tarif ederken biliyorsunuz ihlas yaptığımız şeyleri sadece Allah için yapmak. Araya başka hiçbir şey kat katmadan yani halis gökün, halis kelimesinden geliyor. Katışıksız demek. Yani katışıksız Allah rızası için yapmak demek. Harisel Muhasibi diyor ki senin diyor bir işi diyor Allah rızası için yaptığın nereden bilinir? Takdir edilmediğin zaman rahatsız olmuyorsun demek ki o işi Allah rızası için yapmışsın demektir diyor işte arkadaşlar ben bunu anlatmaya çalışıyorum yani siz sizin hedefiniz ne Allah'ın rızası nereye doğru gidiyoruz biz ahirete doğru gidiyoruz yani başımıza gelebilecek şeyler içerisinde en kesin olan Öleceğiz ve dirileceğiz. Diğer her şey yani ben bu akşama çıkacak mıyım işte iftarda ne yiyeceğim ya da ne bileyim yarın misafirlik mi var işte bu korona ne zaman bitecek bunların hepsi muhtemel. Sen onları görebilirsin de görmeyebilirsin de. Ama öleceğin kesin Allah'ın huzuruna çıkacağın kesin. Dolayısıyla bütün bu şu anda yaşadıklarıma paraya mevkiye efendim statüye, güzelliğe e, hüsnü kabul görmeye şöhrete her ne varsa yani bu dünyaya dair ilişkilerimizde her ne varsa bunların hepsine Allah inancı ve onun dönüp dolaşıp onun huzuruna gideceğim bu hayatın hesabını vereceğim ve Allah Teala gördüğüm kadarıyla ben size çok küçük örnekler sundum lütfen siz daha geniş bir şekilde bu malzemeyi gözden geçirin Kur'an ve sünneti efendim gördüğümüz okuduğumuza göre Allah Teala beni insanlara nasıl davrandığıma göre karşılayacak o zaman bitti yani o insanın kim olduğu bana ne yaptığı hiç önemli değil çünkü ben çok daha büyük bir gaye için bunu hoş görebilirim affedebilirim insanın ilişkilerinde biz neden Krizler çok fazla krizler yaşıyoruz biliyor musunuz? Bu da benim kanaatim onu sizinle paylaşayım. Çünkü aynı seviyede olduğunuz zaman yani aynı basamakta durduğunuz zaman insanlarla o zaman o insanların yaptığı size çok ağır geliyor. Ve onu kaldırmanız, onu hazmetmeniz çok zorlaşıyor. Diyelim ki gücünüz yetmiyor. Gücünüz yetmediği için içinize atıyorsunuz işte affedermiş gibi yapıyorsunuz. İdare etmeyi tercih ediyorsunuz yani. Ama ah bir gücünüz yetseydi neler yapacaktınız? İşte o zaman bu af sayılmıyor arkadaşlar. İçinizde biriktirdiğiniz için neye dönüşüyor bu? Psikosomatik hastalıklara dönüşüyor. Bu konuda da Ali İmran suresinde... Şimdi ayet numarasını hatırlayamayacağım. ayet kelimesi de meşhurdur. Kur'an-ı Kerim'de öfkeyi yutmaktan bahseden tek yer. Takva sahiplerini orada zikrederken Rabbimiz diyor ki Öfkelerini yutarlar diyor takva sahipleri. Bu kadar bırakırsanız bu çok zor bir şey. Yani nasıl öfkeyi yutacağım ve içimde o öfkeyi nasıl saklayacağım? işte devamını okumanız gerekiyor. Öfkeyi ni yuttun? Yani öfkene hakim oldun. Sonra sonra ne olacak o öfke burada duracak mı yani? Vel afine anin nas ve insanları affederler diyor. Öfkelerine hakim olurlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Takva sahipleri diyor. Niye? Çünkü devamı da var. Çünkü biz hepimiz Allah'ın affına muhtaçız. Ve Allah'ın affı işte söylediğim gibi bizim insanlara nasıl davrandığımıza bağlı büyük ölçüde. E, Kur'an-ı Kerim'de bizim ilişkilerimizin ahiretteki neticesini anlatan e, çok önemli bir konu var. O da şu, birkaç örnek vereceğim bununla ilgili size. E, dünyada kimlerin peşinden gittiğiniz, ee, ve bu peşinden gittiğiniz insanlar, beraber olduğunuz yani sadece peşinden gitmeniz gerekmez. Yani ha, e, toplumsal referans gruplarınız. Yani siz kendinizi hangi topluma ait hissediyorsunuz? Kimler sizin e, efendim kendinizi tanımlarken onlardan olmaktan rahatsız olmadığınız kişiler, gruplar? Fark etmez. Evet. Diyeceksiniz ki hayır ben hiçbir gruba falan bağlı değilim. Buradaki gruptan kastım yani bugün sosyolojik anlamda bugün toplumda var olan çeşitli birlikler, gruplar, tarikatler falan değil. Yani bir insan topluluğu. Mesela kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz, kimlerdensiniz? Ve bu e, ait olduğunuz yani kendinizi refere etme ihtiyacı hissettiğiniz toplum, sizin nasıl biri olmak istediğinizi de belirleyen bir şey dolayısıyla eğer referans grubunuz değişirse sizin hayatınızın gidişatı da değişiyor mesela bir vaiz olarak söyleyeyim şimdi bizi insanlar çok böyle takdir eder elhamdülillah vaazdan çıkarız aman Allah'ım işte hocam işte ağzınıza sağlık işte sizi doğuran ana baba işte şöyle olsun böyle olsun herkes takdir eder yani peki benim referans grubum kim olmalı? Yani ben kimin takdirini önemsemeliyim? Eğer insanların takdirini yani bütün insanların takdirini önemsersem o zaman ben iki üç yıl içinde yani kendimi çok önemli bir kişi gibi hissedebilirim. Çünkü herkes takdir ediyor yani. Herkes hayran oluyor. Ama eğer benim kriterim mesela ilim sahibi insanların takdiri ise o zaman ne olur? Yani binlerce kişinin takdirindense bir tane ilim sahibi insanın sizi takdir etmesi çok daha kıymetli hale gelir. Ve sizin hedefiniz de ona göre olur. Tribünlere oynamaktan kurtulmuş olursunuz. Bu bakımdan işte Kur'an-ı Kerim'de dünyada siz kendinizi kime ait hissediyorsanız ahiretteki onun neticelerini anlatan birkaç yer var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de ahiret inancı. Gerçekten inanılmaz ölçüde çok geniş bir şekilde, çok detaylı bir şekilde örneklerle anlatılıyor. Bunlardan birisi bu ilişkilerimizin sonuçlarını anlatan ayetlerden bir tanesi. Bakara suresi 166 ve 167. ayetler. E, Tabi-metbu ilişkisinden bahsediyor. Yani dünyada kimin peşinden gidiyorsunuz? E, bu peşinden gitmek iyi, Arkadaşlar şey yapmayın, yadırgamayın. Biz her anlamda birilerinin peşinden gidiyoruz. Mesela moda, modaya tabi olmak birinin peşinden gitmek demektir. Bir şeyi sadece moda olduğu için istemek, ona sahip olmayı istemek veya öyle davranmak. Mesela ben buna dair çok örnekler veririm. İşte benim çocukluğumda birisi size çaya misafirliğe geldiği zaman çok küçük pasta tabakları vardı. En fazla bir kek yapılırdı. Çünkü o da evlerde fırın yoktu. Ee, arkadaşlar biz börek yapacağımız zaman mahalledeki fırına götürürdük işte kek de tencerede pişirilir en fazla yani o da haberiniz varsa haberiniz yoksa habersiz misafir çünkü telefon da yok habersiz misafir gelir komşu gelir veya biri gelir annem gönderirdi bizi işte petibör bisküvi alırdık mesela işte yanına da çubuk alırdık pastaneden en fazla sonra ne oldu sonra bizim genç kızlığımıza doğru bu tabaklar büyüdü arkadaşlar çünkü tuzlular tatlılar falan konmaya başladı yani daha zengin Şimdi arkadaşlar ondan sonra yani bir 15 yıl kadar falan öncesinde tabak o büyük tabak da yetmediği için iki tane tabak verilmeye başladı. Önce tuzlular sonra tatlılar. En son gördüğüm arkadaşlar bu tabakla da sunmak yetmeyeceği için ayrı bir ikram masası ve siz kalkıp oradan kendiniz alıyorsunuz. Çünkü o kadar çeşit var ki onları tabağınıza koymanız yani bir tabakta servis etmek imkansız hale geliyor şimdi bunu niçin örnek veriyorum bakın bu kadar çok çeşidi yapmanın ve yemenin akıllıca ve yani hem psikolojik olarak hem biyolojik olarak hem sosyal olarak mantıksız hem ekonomik olarak mantıklı olduğunu söyleyen var mı? herkes bunun yanlış olduğunu söylüyor ama hepimiz bunu yapmaya çalışıyoruz yani niye? Çünkü işte toplumsal kabul göre moda dediğim şey bu yani modayı sadece giyim kuşam zannetmeyin. Dolayısıyla kimin peşinden gittiğiniz hayati önem taşıyor. İşte bu ayet-i kerimede o anlatılıyor. Diyor ki اِذْ تَبَرَّا الَّذ۪ينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذ۪ينَ تَبَعُوا وَرَأَوُ ve وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابِ Öyle bir anı hatırla ki öyle bir an gelecek ki e, tabi olanlar var ve tabi kendisine tabi olunanlar var o tabi olunanlar kendilerine tabi olanlardan kaçacaklar azabı gördüklerinde ve aralarındaki bütün bağlar kesilecek niye çünkü biliyorsunuz meşhur hadis-i şerif bir insan kötü bir çığır açarsa o, o kendisine uyarak o yanlışı yapanların günahı kadar günahla kıyamet günde Allah'ın huzuruna gelecektir yani ben bir yanlış yapmışım ve bütün insanlar beni taklit etmiş ve herkes bana uymuş. Kıyamet günde o bana uyanlardan fellik fellik kaçacağım. Çünkü onlar diyecekler ki biz bunun yüzünden yaptık. Bakın gördünüz mü? Ahiret inancına sahip olursanız, o ahiretle ilgili detayları bilirseniz, ilişkileriniz nasıl farklı bir gözle bakmaya başlıyorsunuz. Ve e, o tabi olanlar diyecekler ki Lev minna. keşke ah ah Keşke bir daha dünyaya dönme imkanımız olsa da bugün siz bizden kaçtığınız gibi dünyada biz sizden kaçsak uzaklaşsak diyor. Keberike yurihimullahu a'malahum hasaratun aleyhim. Allah onlara amellerini böyle derin pişmanlık şeklinde gösterecek diyor ayeti kerime. Efendim bir başka ayet o A'raf suresi 38 ve 39. ayetler. Bunlar uzun metinler. Lütfen e, aslına bakın, tefsirine bakın. Diyor ki: "Kullema dakhalet ummetun her ne zaman bir topluluk o cehenneme girse, la'net uhtaha." Kardeşlerine lanet yağdıracak yani dünyadayken çok sıkı fıkı dost olduğu o insanlara lanet yağdıracak ve işte diyecek ki ya Rabbi buna azaptan iki misli ver o diyecek ki hayır ben seni zorla çağırma yani orada o tartışma devam edecek. Dolayısıyla buradaki birlikteliklerimizin buradaki tabi metbu ilişkilerimizin kimlerin arkasından gittiğimizin çok bilincinde olmamız gerektiğini söylüyor ayeti kerimeler bize ahirete anlatan ayetler bunlardan sonuncusu yani benim size aktaracağım sonuncusu Furkan suresi 27-28 ve 29. ayetler. Burada da diyor ki o gün günahkar kişi elini kolunu kemirecek pişmanlıktan. Tefsirler diyor ki işte gözyaşları bitecek böyle ellerini ısırmaya kendi ellerini kendi kollarını kemirmeye başlayacak. Diyecek ki me ar rasulise keşke peygamberin arkasından gitseydi. Keşke peygamberin yoluna tabi olsaydım. Ya ve ile telleytni ilem etahiz fulanen khalila. Ah ah yazıklar olsun bana. Keşke filancayı dost edinmeseydim. Laqad adlani aniz ba'de Bana gelen e, vahiden beni saptırdı. Keşke onunla e, dost olmasaydım diyecek Böyle derin bir pişmanlık duyacak. Onun için arkadaşlar bütün ilişkilerimizin ahirette sonuçları var. O sonuçlar bize fragmanlar olarak anlatılıyor, gösteriliyor. İşte eğer Kur'an ve sünnette insan ilişkilerinin ahiretteki neticelerine dair verilen o haberleri e, okur, onları iyice anlar, özümsersek gözümüze o gözlüğü takar ve bütün insanlara o perspektif, perspektiften bakarız. Kendimizi iki cihanda da hayra sevk edecek. E, ilişkiler kurabiliriz e, Allah'a emanet olun inşallah bir sonraki bölümde biraz daha e, detaylara girmeye gayret edeceğim